Evler zaman içinde, kaldır zaman içinde. binlerce oynarken, eski yaman içinde. Ben diyeyim bu ağaçtan, siz deyin şu yamaçtan. Uçtu uçtu, bir kuş uçtu. Kuş uçmadı, gümüş uçtu. Gümüş uçmadı, memiş uçtu. Uçar mı, uçmaz mı demeye kalmadı. Anam düştü eşikten, babam düştü beşikten. Bir kaptı maşayı, biri aldı kaşayı. Dolandım durdum dört köşeyi. Vay ne köşe ne köşe. Dil dolanmadan ağız varmaz bu işe. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, şu köşe güz köşesi. Diye iki tekerleyip üç yuvarlarken aşağıdan sükun etmez mi Maraş Paşası? Hemen bin sarı liraya bir fare deliği bulup attım kendimi dışarı. Gel gelelim şu mahallenin yumurcakları haşarımı haşarım. Bir gün bu yum yumurcaklar harita bulmuşlar. Bu hatta da cadı ormanının içinde cin dağının üzerinde olan bir hadineymiş. Yumurcaklar karar vermişler. Akşam evlerinden kaçan yumurcaklar az gitmişler, uz gitmişler. Dere tepe düz gitmişler. Cadı ormanına ulaşmışlar. Ormanda ilerlerken karşılarına bir kulübe çıkmış. Kulübünün içinden cadının sesleri geliyormuş. Yumurcaklar korkmuşlar. Ama bir yumurcak çok susamış. Ve diğer yumurcaklara, siz susamadınız mı? diye sormuş. Diğer yumurcaklar, evet ama buraya giremeyiz demişler. Ama sonunda girmeye karar vermişler. Cadı çok açmış. Yumurcaklardan çok susayan yumurcak diğer yumurcaklara sessizce verir. Bunları cadıya versem beni bırakır demiş. Ama akıllı olan cadı hepsini yemek istemiş. İlk olarak sütüren yumurcağı yemiş. Diğer yumurcaklar cadıdan kurtulmuşlar. Ve hazineye ulaşmışlar. Hazinenin içinde bir cin çıkmış. Cin yumurcaklarla eve gelmiş. Cin yumurcakların her dediğini yapıyormuş. Evet çocuklar. Burada masalımız bitti. Size tavsiyem para uğruna arkadaşlarınızdan vazgeçmeyin.